Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamber ahlakından bazı örnekler. Az bucağı inşallah. Başka kadar birkaç haftadır hep konumuz peygamberin doğumundan ölmeye kadar devam etti. Bu da inşallah ahlak-ı Muhammediyeden tabi çok az bazı kısa örnekler. Allah Teala yüce konay keriminde Mevla'mız Kalem suresi ayet 4'te. Es-semillah rahim ve inneke li ala hulukin azim böyle Ve Zeynek sen Habibim Muhammedim li ala hulukin azim en muazzam yüce ahlak üzerine sizin buyuruyor Allah Teala peygamberimiz açmasını. Yani peygamberimizin ahlakını Allah Teala Mevlamız övüyor, met ediyor. En yüksek ahlak, yüce ahlak demek ki ahlakı Muhammediye ahlak. Ahlak, huyun çoğulu, huluk. Halk, huluk. Arapçada. Halk, yaratılış. insanın bedensel yapısı, anatomisi. Buna halk deniyor. Huluk, insanın ahlakı, huyu. İnsanın tabiatı, huyu, tabiatı. Bir söz vardır. İnsanın huyu değişmez diye. Eğer insanın huyu değişmeyecek olsaydı, o zaman bizlere bu şey emirler tabii gelmezdi. Yani demek ki insan uğraşırsa, insan nefsini cihad ederse ahlak değişebiliyor. Bize tabii bir örnek lazım. Yani kime benzememiz lazım her konuda. Yine mevlamız buraya bizlere Ahzab ayet 21'de sizin bilhatsiz ma'rhiim lekad kanalekum sizin için oldu övlambda yürüyor fi resulullah <Sessizlik> üsvetün hasenetün resulullah Allah'ın üstünde bizler için üsve hasene ancak peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dır üsvi hasene üsve uyulacak tabi olunacak ee, peşten gidilecek en güzel örnek anlamına geliyor. İnsanlar Resulullah'a bırakıp da başka kişilere tabi olur onların izinden giderlerse bu nedir? Tabi dararettir sabıklıdır. Allah-u Teala bizlere tek adres gösteriyor. Tek adres. O da nedir? Resulullah'a Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri'dir. Her açıdan bizlere örnek odur. Aile yaşamımızdan, yeme içmeden, ibadette, oruçta, namazda, evlenmede, her konuda önder bizlere Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri'dir. Fakat kimler peygamberimize tabi olurlar? Şimdi peygamberimizin bu örnek durumundan yaratılırlar. Bunu Mevla buyuruyor. Limen kâne yercullâhe vel yemel âhireh ve zekere allâhe Kim? Allah Celle Câlihü. Ahiret gününe kavuşmayı ister. Ve o kişi Allah Celle Câlihü çok çok zikir ederse, hiç ancak bunlara peygamberimize uyarırlar, tabi olurlar, onun izinden giderler diyor. Demek ki Allah'a kavuşmayı ümit etmeyen kişi. Kim bunlar? Haşa ölüten sonra çürüyüp, bir saman çürüyüp çöpü gibi kalacağını zannedenler bir insan bu mu adı yani? Yani aslında ölümden sonra dirilmeyi yani ahiret alemi inkar etmek bu aslında insanlar bir hakaret ya e, Hayvanlar gire dirilecek. Onlar bile maşrıya gidecekler. Ancak tabi otlar, bitkiler, şiçekler buna tabi dirilmeyecekler. Ne olacak bunlar? Asrına dönecekler, tabi olacaklar bunlar. Bir de Allah Teala Celle çok çok zikir edenler vela buyuruyor, bakınız ve zekere Allah'e kesira Allah Teala Celle Celle çok zikir edenler ne de zikir Allah Teala'yı hatırlamak Unutmamak. Bu hatırlama dille olur. Allah demek ile kelime tayibeli olur. E, subhanallah gibi okumak yapın da zikrullah'tır dil ile. E, beyinle e, tefekkürle olur. Uyanan bir müminin gönlü nereye bakarsa baksın Allah'ın Celle Orada bir azametini, kudetini, damgasını görülmedir. Böyle bakarsa baksın. Ağaca baksın, ağacın aslı neydi? Ufak bir çekirdekti. Ne kudeti mi? ne cemaatimiz. Ne kudeti. Mesela bizler ne yaparız? Bazı evliya e, hikayesini dinlediğimiz zaman, okuduğumuz zaman Onların kerametlerine tabi halen kalırız. Bak Evliya şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Halbuki Allah'ın karşısında evliya kerameti nedir ki azı cemaatimiz? Musa'nın bir asa vardı. Ejderha oluyordu, yılan oluyordu. Bir mucize tabii bu. Muazzam bir olay. Gerçekten. Ama Asayı yaratan da Mevlamı. Der. Bir çekirdek, incir çekirdeği, bir incir ağacına dönüşüyor. Sonra yaprak görüyor, dal budak görüyor, her yıl incirde görüyor. E bunun gibi tabi sayısız ağaçlar var. Türleri başka. Bitkiler var, çekirdekler var, şunlar bunlar var. Şu mazum bir alem kainatı. Evren. E güneşle biz bakamıyoruz bile. Öyle güç enerji. Ki dünyayı yakıyor güneş. Denizleri suları buharlaştırıyor. Öyle bir güneş. Bakamıyoruz ana. E Güneşten bir yıllıza var. Daha enerji, büyük enerjileri var bunlardan da. Yani gerçekten insan tefekkür ederse ki etmemiz tabii gerektiği de Allah'ın kudreti karşısında her şey küçülüyor. Bunun için namaza nasıl giriyoruz? Allahu Ekber. Anlamı bu işte muhtemelen. Anlamı bak. Yani düşündüğünüz zaman evet Plan peygamberin şerefi olmuş. Şimdi evlen şere kâmeti olmuş. Evet doğrudur. Haktır tabi bunlar da. İnanız bunlara da. Ama Allah'ın kudreti gücü karşısında bunlar bir zerre olamıyor. Olaylar Okyanusları çalkalayan güç, okyanuslar. Biz bir bidonuzu zor kaldırız, o mevla okyanusları çalkalıyor, çalkıyor onları Şu atmosfer hava tabakasını ver, bir Mevlam nasıl eştiriyor. sağa sola alt ediyor. O bir kudret. İşte demek kim ki Allahü Teala'yı çok zikri ederse. Gerek diliyle Allah Allah der. Gerek la ilahe illallah gibi Allah zikir eder ve tefekkürle billah samiter. Tefekkür bir anlık tefekkür hadiste bir saat diye geçer. şirattaki saat 60 dakika değil de bir an zaman demektir İslam'da. Bir anlık tefekkür bir sene ibadetten, naf daha eftal diye alacağım adım. Tebrik etmemiz gerekiyor. İşte bunu yapanlar ne yaparlar? Bunlar Allah'a kavuşmak için peygambere tabi olurlar. Çünkü tek adres Peygamber Aleyhisselatü'nü de gitmektir. Peygamberimizin ahlakı nasıl ahlaktır? Peygamber'in kendisi bir arası Edde beni Rabbi fi ahsene te'dibi buyuruyor. Beni Rabbim edeplendirdi. Yani ahlakı bana Rabbim verdi. Rabbim beni terbiye etti. Beni güzel terbiye etti. Beni Rabbim diyor, terbiye etti. Yani edepten terbiye etti. Beni güzel terbiyemi yaptı buyuruyor. Biliyorsunuz daha önce bu konuda geçmişti. Ee, Peygamberimiz babasız kaldı. Annesiz kaldı. Hem de çöllerde annesi vefat etti. Altı yaşındayken. Ee, dağ taş alışıyorlar. Melekleri alışıyorlar. Ya Resulullah. Bak bu ağır zaman nebi olacak. Hatem nebiye olacak. Altı yaşında çölde e, yedim kaldı annesi de öldü. Ne olacak bu? Mevlam buyurdu ki, onu ben teybih edeceğim. Anan Seyyid bin Hişam kâle kultü. Tabiinden Seyyid bin Hişam Hazretleri şöyle buyuruyor. Kulli aşete ehbirini anı kulik Resulü Ben diyor Ayşe Validemize dedim ki diyor bana Resulullah'ın ahlakını haber verir misin? اخبريني ان خلقه sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizi göremeyenler onların bizden daha çok farklı idi neden peygamberimizin döneminde hayatta olduğu zamana çok yakın idiler çoğu da hayatta idiler kim iman etmemiş o zamanlar ki iman etti halde Uzak kabileler, üşermiş gelme Medine'ye. İşte giderim, giderim giderim, ihmal etmişler. Bunun için tabiinin durumu bizden çok farklı. Hep işleri yanıyor. O aslı saadete, o hatim-i enbiyaya yakın olduğumuz halde, çoğunun da görme imkanı da olduğu halde, imkanı kullanamayan, ihmal edenler, çok yandılar. Ne yaptı bunlar? Hep bunlar sahabelere. Yani peygamberi görenlere icat eder. Hadis-i Sevim-i geliyor. Bana Resulullah'ın ahlakını haber verir misin diyor. Hazreti ee, Ayşe'e Ayşe'ye soruyor bakımızda. Neden? Tabi en iyi onu bilen Ayşe anamız mı? Peygamber ahlakını bilen. Her zaman beraberler. Ona soruyor. Kalet Hazreti Ahşevalidemiz ona şöyle diyor. Eleste takröylü Kur'an'a Kur'an'ı e sen Kur'an okumuyor musun? diyor ona soruyor şimdi. Ona Resulü ahlakını soruyor. Hazreti Ahşevalidemiz ona sen Kur'an okumuyor musun? Kultü bela e okuyorum diyor. Cevap veriyor. Kalet kulü kulü Kur'an'ı işte Resulü'nün ahlakı Kur'an idi buyuruyor Kur'an'da. E burada aşağı Adem Kur'an'a bu okuyor kendisine. Ahlakla ilgi olarak onları okuyor. Demek ki Peygamber'in ahlakı Kur'an. Şimdi bizler Peygamber'e tabi tabi olacağız. E peygamber kime tabi olacak? O tabi Kur'an-ı Kerim'e direkt tabi olacak. Şimdi inşallah Peygamber'in ahlakından birkaç örnek Anma şansız inşallah. Uğud Harbi'nde Uğud Harbi Müslümanların savaşı kazanamadığı bir savaş, bu savaş. Ondan önce Bedir Harbi olmuştu. Bedir'de Müslümanlar düşmandan her açıdan az oldu kuralde üstün bir zafer kazanıldı. Bir de kazanan savaştan sonra, ertesi yılı düşmanlar yani mek müşriklere kadar geldiler. Uğdani yanıp eteklerinde orada savaş oldu. Bu savaşta biz Müslümanlar 70 şehit verdik orada. Kalsamızda orası şehit oldu orada. Bu arada bir ara Müslüman İslam ordusu bir karıştı. Tabi girmeyeceğim savaşın incelik detaylarına. Yine peygamberin bir emri tam dinlenmediği için yani orçular mevzilerin teketi için izni kendine gelmeden İslam ordusu bir karıştı. Bununla yaralanan müşrik ordusu da İslam'a daha saldırdı. Bir kargaşa karmaşa oldu. Bütün müşriklerin hedefi Peygamber'e saldırmak oldu. Peygamber saldırmak oldu. Amaçları tabi. İşte Uğuz Savaşı'nda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir dişi kırıldı orada, arada. Atlanan taşıyla. Yani bir müşrik eli. Bunlar belli. Ondan sonra belli. Tabi ki ümdeterler Resulullah'a taş atan müşrik. Belli. Peygamberimizin dişini kırdı. Yine biri saldırdı. Peygamberimizin saldırdı. Peygamberimizin üzerine zırhı vardı. Zırhına bir halkası kopu, Peygamberimiz yerana battı. Savaştan sonra o halkanın çıkarılmasına çalışıldı. Çıkarılamıyor. Demek ki nasıl halkası, zırhın halkası çelik tabi batmış. Hadı ebu Ubeyde, 85'den, onun ön dişleri çok keskinmiş. Yarısı Allah ben onu çıkarayım dedi. Demek ki onda yanlarında tabii pensemese ya o dönemde yok, yanlarında bulun bir her neyse bulunmuyor saralı. Hadi ebu Ubeyde, ilk müsün muhaddes beşlerden o ön dişleriyle onu yapışıyor, dişlerini sıkıyor, çekerken o halkayı çıkardı ama. Kendisi kırıldı ya bu bedenin devamında. kaldı orada, dişini kaldı. Pegamun tabii yanından zırın halkası çirik demir çıkarılınca oradan bu defa kan boşanmaya başladı şimdi. Pegamun deve üzerine açtığımız deri, kan boşanma başladı. Pegamun eliyle tutuyor kanı ya damlamasın diye devam eder. tutuyor kan yere damlamasın diye. Neden? Eğer bir peygamberin kanı yere damlarsa yani saldırı sonucu ama saldırı sonucu bir peygamberin kanı yere damlarsa o kavim her an helak olur. Allah budur, ilahi kanım budur bu şekilde. Peygamberimiz aman kanın yere damlamasın da helak olmasın bunlar diye elini tutuyor, oraya geliyor. Dedi ki sahabeler Tabii sahabeler bitkin bir haldeydi, perişan bir haldeler sahabeler çılacak da bu olaya karşı. Yarısıyla Allah, şunlara sen be etsen müşriklere. Onlar sen be etsen yarısıyor Allah'a. Sen Allah'ın resulüsün. Allah sen be kabul eder. Bunda kahrolsun, helak olsun, gazap olsun bunlar. Ona be etsen bak alacağım de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaralı, bak. Kanı akıyor tabi savaş meydanında, o gün hava çok sıcakmış, zırh içerisinde, ne demeyeyim, zırh, çelik, demir, zırh. E, Asya kafada, o da ısınıyor, muazzam bedeni yakıyor. Peygamberimiz o ortamdayken, Aleyhisselatörü, bakın muhteremler, ahlakına bakınız, güne bakınız, dediğim dedim, ben insanlara rahmet için geldim, ben insanlara, bedduaya, lanete gelmedin buyurdu bak muhtemelenler. Öyle bir ortamda. Yani bunu yapmak mesela Öyle bir ortamda. ondaki ortam düşünün düşünelim bir de. Peygamberimiz dua etti, elini kaldırdı. Peygamberimiz elini kaldırdı. Ama beddua değil, dua etti. Nasıl etti? Mehdi kavmi fi nehim la yeremun dedi Şimdi dua var, beddua. Aslında beddua Farsça. Türkçe değil aslında bu. Yani bed, Farsça kötü anlamına geliyor. Yani beddua kötü dua anlamına geliyor. kişi duadır onların. Zegamımız elini açtı. Orada dua etti. <gülüyor> Allahümmehdi kavmi Allahım sen bu kavmi hidayet ile kavmi hidayet ile kavmi ve. çünkü Mekke'yle kavmi tabi ömürse. Kuleş'te bunlar da Allah'ın benim kavme hidayet eyle. Ama onlara böyle yaptılar. Ne yaptılar? Fe in la Onların bilmiyorlar ya Rabbi. Onlar cahiller, ermi akılları ya Rabbi. hidayet etelim onlara. Şimdi ben şahsen bunu düşündüm azı cemaatimiz kendim de. O anda Peygamber'e karşında kimler var? Peygamber'e savaştan. O savaştanın başkomutanı müşrik oluyoruz. Başkomutanı Ebu Süfyan. O anda. Sonra diğer komutanlar İkrime, Ebu Ceylin oğlu, biri Halbin Velid bir de Amr bir asazetleri. Bunlar o anda Müşrik ordusunun komutan kademesi bunlar. Ebu Ceylin başkomutan, onu yardımcıları bakınlar. İkrime, Ebu Ceylin oğlu, Halbin Velid Amr bir as, bunlar komutanlar. O anda peygamber bunlara, bedduba, erişe bunlara helak olacaklar. Hepsi bir olacaklar. Onlar peygamber hidayete dua etti. Hepsi de hidayete nasip oldu bak muhtemelenler. Ebu Hüsvüyan da Müslüman oldu. Mekke'nin feth olacağı gece, o gece Ebu da o da İslam Müslüman oldu. Halb-i Velid Amr'a asıl onlar Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldular. Hatta Mekke'nin fethinde komutan yaptılar bunlar. İkrime, Ebu Ceyli'nin oldu. O da Mekke'nin fetih günü. O da İslam'a gelmekte. Bunların her biri de İslam'a çalıştır Konkontrol ettiler İslam. Bunlar da. Şimdi bize bu bir örnek adı cemaatimiz. Demek ki biz de ne yapalım? Şu anda karşımızdaki bazı kişiler tabi genel olarak, bütün dünya olarak ele aldığımız zamanlar İnancıya dini olursa olsun İslam'a karşı olanlar demek ki onlara da biz ne yapalım inşallah? Hidayetine dua edelim onlara da. Allah nasip inşallah. Onlar da İslam'ın hak gerçelerini görsünler İslam'ı. İslam'ın tanısınlar. İslam'a gelsinler inşallah bundan sonra. Neden bunlar Müslüman olmuyorlar? Bilmiyorlar. Bak. Öyle bir yansıdı. فِيَنَّهُمْ لَا يَعْلَمِينَ Onların bilmediği için İslam'ı düşmanlar onlar. Bilmediği için. İslam bilmiyorlar. Kur'an nedir bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyor olacağı. Allah'ın orta koşulları var. Şey. Taşlara, putlara tapınıyor olular. Bazı kişileri putlaştırıyorlar bunlar. Neden? E, bilmiyor zavallı. Onların putlaştırdığı kişiler, ilahlaştırmışlar, putlaştırdıkları kişiler, nedir bunlar aslında? Atom milyonlar bunlar aslında. Adam. Atom milyonlar bunlar aslında. Efendim işte insanmış ama, yaşamış ölmüş neyse insanmış ama insan neden oluyor? Yani, topraktan oluyor Toprak maddelerinde. Yağmur yağdı mı? Çamur oluyor bak. Çamur oluyor. Sonra bunu bir kökleri emiyorlar. Toprak maddeleri, sulu, çamur maddeler yani boza kıvamına geliyor. Bir emiliyor emiliyorlar. Bitkisel hayata dönüşüyor. Bitki oluyor işte. Elma oluyor, portakol oluyor, da oluyor, şu bu ne oluyor? Bunlar yeniyor. Bunlar insanların sindirim sisteminde. Bakın alçama. İnsanların sindirim sistemi en büyük bir laboratuvar. Kimyasa laboratuvar. Elmayı veriyoruz. Ekmeği veriyoruz. Suyu veriyoruz efendim. Kirazı veriyoruz. Buradan böyle hamadalar görüyoruz. Bunlar bizim sindirim sistemimizde bize şey, kimyasal işi olan da olaylar oluyor. Kardeş. Hücreye dönüşüyorlar, organlara gidiyorlar, insan dönüşümlümler. Sonra ölünce ne oluyor? Çürüyen topladığımlar. Bir örnekte Ayşallah Ahlak Muhammediyeden bir gün Peygamber Aleyhisselam hadisleri. Yolda giderken Hazreti Enes bu hadis rivayet ediyor. Bu hadis-i rivayet de Buhar'a müslümde. Had Hadi uzun da hadis-i kısasını, yani sonu okuyacağım inşallah. Baş şu şekilde peygamber ederken yolda bir yerde bir Arabi, Arabi çöl yaşa insanlara derlerdi. çöl hayatı yaşayanlar. Medeni ...şehirde yaşayanlara denir de medeni. Çünkü Arapça medine... ...şehir demektir. Şehir halkı... ...nispeten tabi o dönemde de... ...daha... ...evi insanlar... ...daha görüntü insanlardı. Ama çölde yaşayanlar... ...genelde dağınıklar... ...çadırda yaşıyorlar. Tabi çöl doğasında... ...mizaçları daha sert oluyor... ...huyları başka oluyor daha bilinçsiz oluyor bunlar, daha kaba oluyor bunlar. Bir çölden gelen Arabi. Evet, Müslüman, yeni Müslüman olmuş ama henüz daha İslam'ın tam içine sindirmemiş tabii daha. Giderken yolda Peygamberimizin arkasından geldi. Peygamber yürürken Hasen'inize beraber Peygamberimizin yakasını tuttu. O anda Peygamberimizin üzerine de Yemen kumaşı yapılan kalın bir giysi varmış, bağırmış. yakası kalınmış, sert bir yakası da. Peygamber'in yakasını tutuyor, çekiyor. O kadar çekiyor Peygamber'in yakasını. Hasenes buraya baktım diyor, Peygamber'sinin boynunda izi kalmış. O kadar çekmiş Mehmet Bey'e. Çekiyor. Ya Muhammed diye de söylüyor. E, Allah'ın verdiği maldan, galimet malından veya toplanan zekat malından bana da ver. Peygamber akasın böyle birden böyle çekince madem çekince Peygamberimizin Peygamber döndü bizine baktı Peygamberimiz gülümseydi bakma terenler. Hadis okuymasın işte Allah'ım fetheti ileyi feldahika. Hadis buharlı balıştırdı bu ne? Peygamberimiz döndü baktı feldahika tüm emrelevi bir dedi ki diğer sabına o maltan derin derin otureyim der. Yani böyle bir ortadan peygamberimizin hiç kızmaması bir arame geliyor. Yani kaba, huylu, sert mizaçlı şu adamı geliyor. Allah'ın Resulü'nün arkadan tutuyor enseden, yakasını tutuyor, sertmiş yaka. Çekiyor. Öyle çekiyor ki artık peygamber iz bırakıyor. Kızarıyor şeyi. O halde peygamberimiz kızmıyor, dönüp bakıyor, bakın tebessüm ediyor, gülümsüyor. Ve işte veriniz buyuruyor muhteremler. Ne bu? Ahlak-ı Muhammed'in bize bir örnek muhteremler. Örnek böyle. Demek ki elimizden geldiği kadar e, kızmamak. Bu neden böyle oluyor aslında cemaatimiz? ...muhatabın seviyesine inmemek... bakacağım zımanın içinde. Bu, bu şekilde böylece. Muhatap cahil. şur mı? Kaba. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri... ...onun seviyesine mi? İnemez tabi yani. İnemez. Demek bize bu örnek burada örne örnek olmuş oluyor. Her ne kadar muhatabımız... ...haksız da olsa... ...kaba da olsa... Bize karşı haşinsel davransa da biz kendi kişiliğimizi korumamız gerekiyor. Onun kişiyle sevilmememiz gerekiyor. Bunu korumak gerekiyor. Sadece. Yine adı bir tane alacağım. Buhar'dan inşallah bu da. Yahudiler Medine'de Yahudi'ler vardı peygamber zamanında. Tam sonra çıkardığı oradan Bu Yahudiler Yahudi milleti aşırı ırkçı alacağım adımız. Son peygamberin geleceğini biliyorlardı. Bunu söylüyorlarmış Medine'de peygamberden önce bile peygamber diye. Ama son peygamber Yahudi ırkından gelmeyip de Mekke'den çıkınca bunu işlerine sindiremediler ırkçıdan dolayı. Medine'de peygamberimize görünce onlara peygamberimize selam verir gibi yaparlardı. Ne derlerdi? es sam derler peygamberimize. Es-Selam'ı değil de Essamı sam ı Aleyh-i sözlüğünde beddua, hakikat anlamına geliyormuş onların sözlüğünde. Peygamberimiz bunları görünce peygamberimiz anlamaz o diye, e, Müslümanlar bunu fark etmezler diye bunlar peygamberimize sanki bir ağız böyle gevezeliyle karışarak Esselam'ı sanki der gibi Esselam'ı Aleyke, Esselam'ı Aleyke derler, Peygamberler derlermiş. Peygamberimiz de bunun tabii farkında mı? Farkında mı? Peygamber uyurken bile onun göz uyur kalbi uyumazdı. Bir de mi kalp uyumuyor? Yanında konuşan duyardı yani şekilde. Peygamber bunlara yalnız aleyküm derdi her zaman. Yine bir gün bir grup Yahudi geçerlerken o anda Hazreti Ayşe validemiz de peygamber yanındaymış. Geçen Yahudiler yine peygamberimize Eshamu ya ebarek kalsın. Öyle işlerden peygamberimize diyorlar. Onlar essam diye peygamberimize Hazreti Ayşe -Sı Sıddık'a validemiz bunun farkına varıyor. Ayşe Ademiz chaud. kızıyor şimdi birden beri. Öfkeye, gazaba geliyor. Allah size lanetsin. Allah size kahretsin. Allah'ın gazaba olursanız başı Başlıyor, bağırmaya yahut veriyor. Peygamber ne hafta bak azı cemaatimiz öyle gülümsedi. Yaldır hiç bakmadı bile. Döndü Ayşe validemize. Ya Ayşe, Mehlen Ayşe kendine gel yavaş ol, sakin ol. Ne oluyor? Ne şimdi böyle yapıyorsun? Bağırıyorsun. Kalet. Bu nasıl okuyayım bir hataçı işler muhtemelen? Hazırsız Aşk'a şöyle Peygamber şimdi. Evvelem tesme' mâ ya Resulallah, bana yavaş yavaş, sakin ol diyorsun ama onların ne duydurma mı sen. Yani o anda, demek ki aşağıdan bir peygamberimiz anda bunu fark etmeni zannediyor kendisi. Bak ne diyor? Evlem tesmi'i ma kalu. Ya Resulallah, onların dediğini duydurma ama. Kale. Bakın peygamberimiz bakınız bakımında. Yandır. Edebiyat bakınız. Evlem tesmi'i ma Peygamber şu Ya Ayşe sen benim dediğimi duydurma. Onlara verdiğim cevabım da bak. Redettü aleyhim ben onlara aleyküm dedim. Nedir aleyküm? Sizin üzerine olsun. O anlamına geliyor. Esselam'ı deseler peygamber yine aleyküm diyecek. O zaman peygamberin duasına gidecek. Yani size selam olsun gelecek. Onlar esam'ı es beddua ediyorlar ona aleyhüküm diyor. Dediğiniz sözü olsun. Maakultü redettü aleyhim ve ondan sonra redettim. Fi isticabi li ve la isticabi lehum fiyye. Benim onlara olan bu duam Allah'tan kabul edilir. Onların dediklerine başlarına döner. onlardan kahrene gelirler. Ama onlara bana beddu esirler de Allah bunu kabul etmez. Bana bir şey gelmez. Ben bunu Bunun için Hristiyanlara, Yahudilere, Garimüslimlere selam verilmesi cahil değil muhteremler. Verilmez. Eğer onlar bize selam verirlerse, yalnız Aleyküm demek gerekiyor. Aleyküm selam yok ama. Aleyküm gerekiyor. Bu da Peygamberimizin buyruğu. Bu da sünnet muhterem. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bir yere gidiyormuş. Bir genç kız görüyor. Ağlıyor kız. Peygamber soruyor kıza niye ağlıyorsun? Ne oldu? Şöyle diyor. Ben filan Yahudunun kölesiyim diyor. Caresiyim. Kız diyor. Ben filan Yahudunun kölesiyim, onun carisiyim. Bana bir diren para verdi. Bunun yarısıyla bir kap al, şişe al, neyse al. yarısından da ziyaretini al diye bana para verdi. Ben şarjaya gittim. Paran yarısıyla bir kap aldım. Yarısıyla yağ aldım. Ama dönüşte bak düşündüm bunları buraya. Kap kırıldı, yağda aktı. Ev gitme korkuyorum şimdi çok beni şimdi döver. köle ama cariye. Direk açamaz tabi. Eğitimi korkuyorum. Ama gideceğim yine. Ama şimdi ben çok dövecekmiş alıyorum. ağlıyorum. Peygamberimiz de o anda baktı. Cebine baktı. O anda baktığınız Resulullah'ın cebinde de bir direm, tek bir, bir para varmış. Yani bir Para varmış. Ona yeteri kadar. Al bakalım sen şu parayı. Gitsen tekrar bir kap Yine yağını al. Hemen eve götür. Kız tekrar şimdi çarşıya gitti. Kabuğu aldı. Ya aldı ama yolda ağlar ekene geliyor. Peygamber sonra kız Niye ağlıyorsun? Bak, almışım bak ya şişeyi almışsın işte. Niye ağlıyorsun şimdi? İyi ama geç kaldığımda yine döver beni ağma. İki defa çarşıya gitti. Geç kaldığımda yine, yine ben döveyecektim. Onun için ağlayarak gidiyorum. Korkuyor. Peygamber diyor ki ağlamak ben seninle beraber geleceğim. Ben senin onları rica edeceğim. Sana bir şey yapmaması için. Kısa bir şeyim direklendi. Beraber eve geldiler. Peygamber kapıyı vurdu. Yahu çıktı. Çıktı ya baktı. Tabi peygamber görünce bir şaşırdı önceden. Buyur gel kalsın. Öyle peygamber onlar. Peygamber oturmaya gelmedim. Bak sen bu cariyene, bu köle kıza böyle yapmışsın. Böyle durum bu şey oldu. Ben parayı verdim. Aldı getirdi. Ben rica edeyim adına onu kalbini kırma. Onu dövme almaz mı? Yağlı yani şey peygamber baktı. Dedi ki ya Muhammed dedi şimdi. Ya Muhammed dedi. Sen devletin burada başısın, Devletin başkanısın. Emrinde on binler kişi var yolla kurban olur şu anda. Benim ki Yahudinin ayağına bırak, nasıl geldin buraya? Ben bir Yahudiyim. Senin dinin dışındayım. Yani on binler sana feda şu anda. Bir emir versen. Nasıl benim ayağıma geldin sen? Teşekkürler ki, ben bu kızın hatır için geldim buraya. Onu acıdın. Onun için buraya geldim. Dedi ki Yahudi, madem sen bu kızı buraya geldin, o halde beni azal ediyor. Hürşin al bu kızı dedi. Böyle. Köyden kurtardı. Ya bir hal geldi o anda. Bir ağlama geliyor ya diye. Peygamber sarıldı. Ya Muhammed. Ben böyle bir insan görmedim senin gibi. Önce bir peygamber, hak peygambersin. Gerçek bu diyor. Böyle. Devletin başkanısın. devlet reisisin, başkanısın. Bir peygambersin. Emrinde on binler iki kişi emrinde hazırken sen bana bir kısım buraya geliyorsun. Ayağımına geliyorsun bana, rica bana. Sen hak peygambersin, ben Müslüman hocam dedi. Ve tabi orada muhteremler, elhamdülillah Müslüman oldu. Oldu böylece. Bunu da dediğiniz demek dedi ki ahlak-ı uygularsa, uygularsak, bakın elhamdülillah bu güzel ahlak ile yâdüm ile kalbi orada yumuşadı, yumuşadı. Bu gerçeğe karşılığında İslam'a geldi, kazanmış oldu. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında birkaç sahabesiyle beraber Medine dışına çıktılar gezinmeye. Baktıları Medine Ensar'dan biri. Medine Ensar diyorlar Medine geliştiriler. Ensar'ın birisi dev otatıyor, Bir de yanında koyunu varmışlarında. Bu Ensar Medine dışında Peygamberimizi görünce hesabında beraber tabi çok sevindiği bir anda. Peygamber'i görmek nedir, nasıl olur? Rüyada, görenler bunu biraz fark eder, yani. yani Bırakalım tabii başkasına da. Tabii Ensar o anda çok anında bir hallen fezir aldı. Şöyle dedi. Ya Allah bak burada bir koyunum var dedi. Ne oldu ya izin İzin ver. Hemen bunu burada keselim. Bunu burada kızartalım. Bu da biz yap size vereyim ya Resulallah. Ne olur sen bunu kabul et razı olun. Tabii bir muhatap tam gönlü olunca kırma kırmadan da peki oldu dedi. dedik ki şimdi koyun sahibi ya Resulallah ben hayvan kesemiyorum ama dedi. Ben bu işi beceremiyorum yani yapamıyorum. Bunu başka birisi yapsa oradan biri çıktı ya Resulallah ben güzel keserim. Biri çıktı ben Resulallah güzel tüm yüzerim. O zaman tam dersem tulum yapıyorlar desin ben bunu yaparım diye yarısı ben de pişiririm Kızartırım yani bakın peygamber şöyle buyurlar ben de odun toplayayım size atış yapmayacağım odun toplayayım size şöyle dil aman yarısı ne oluyor sen otur bir yere odunu biz toplarız yaparız diye hayır hayır dedi hayır ben de sizin gibi bir insanım ben de sizin birinizim. Allah bana ediyor onu size tebliğ ediyor. Eğer bir kişi kendini imtiyazlı üstün görürse diyen insanlardan Allah'a ona katabede buyur Muhtemelen Eber O kişi bu koyunayı keserken peygamber gitti, çölden odun başı toplamaya alıp bıçağına getirir Muhtemelen Eber Ece. Atış yakılar, yediler o da koyunu da. Şimdi peygamdan bazı bir de özel durumdan hazırlayacağımızı bahsedelim inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam madretleri eshabının yanına gittiği zaman onları ayağa kaldırmazdı. Bazı dışarıdan gelenler, yeni Müslümanlar bilmiyorlar, ayağa kalktıkları zaman peygamdan şey girmezdi. dışarı dururdu. Acemler gibi ayağa kalkmayınız. Orap görmeyen acem onlar, derlerdi onlar, onlar. Yani o günkü Roma, İran'dan kalma bir adettir bu. Ayağa ins, ayağa kalkmak onu öyle de peygamber hast Acemler gibi ayağa kalkmayın. Ben sevdi insanım Oturun buyur orada. İş yerine de oturmayan varsa peygamber dışarıda bekler, kapıda bekler, girmez vakti arkadaşlar. Tabii sahabe bunu bilikleri için her zaman Peygamber'in yanlarına geldi mi otururlar böyle. Aya kalkmazlar muhtemelen. Ayak kalkmazlardı. Şimdi bu ayağa kalkış insana, aya kalkma. Kişi diri olsun, ölü olsun, İslam'da bu caiz değil. İslam'da yok yani bu. Bir insan ölüsüne diris ayak kalkma İslam'da. Biliyorsunuz bazı kişi ayağa kalkarlar. Karnı dikiliyorlar. pud gibi karnı dikiliyorlar efendim. Allah bunu razı diye Ölü yer yok İslam'da. E günümüzde biliyorsunuz Avrupa'dan gelen, Hristiyan'dan daha doğrusu gelen bir e, gelenek var, görüş var ya uygulama var bazı yerlerde. Ölü için ne yapıyor? Ölen kişi için efendim bir dakika saygı duruşu. İslam'da bu yok bir Bidat'ı Dalle muhtemindir. Veyahut seyyye. Yani bu sapık dalet bazı cemaatimiz. Ölen kişi için evanlu işte filan kişi için bir dakikalık saygı duruşu put gibi dikilir. Hayır. İslam'da bu yok. Sapık gibi o Peki ne oluyor dikiliyorlar? Bir da oluyor mu ölen kişiye? Olmuyor tabi değil mi? Ya. O zavallı kimle O bu şekilde kabrinde o zavallı kişi böyle. onlar dikirse bakın put gibi onlar öfene şey. Yine Adı Cemaatimiz, Türkiye'mizde de bir uygulama var. Mevlüt'te. Peygamberin doğum, o saatte o sultan din denen kısım gelince ayağa kalkılıyor muhteremler. Ayağa kalkılıyor. Bu da biddat bir muhteremler. Yani Peygamber bunu haçta görseydi, önce Peygamber bunu önlerdi muhteremler. önlerdi ona. Namazda ayağa kalkır namazda. Kıyam. Eşliği mevrütte efendim peygam doğum anı gelince öyle durumlar oluyor ki bazı evlerde şurada burada bazı zavallı hasta yaşlı kişi farz namazına oturup kılıyor. Farz namazına oturup kılıyor. Ki farz ayağa kalkmak fazdır. Farz namazına oturup kılıyor. Ama mevhid okururken tutunuyor, mutunuyor, tutunuyor. O kalkıyor böyle şey. Yetmiyor ayağa kalktı da ne yapıyor? Kıbleye dönülüyor. El bağlanıyor. Namazaymış gibi. Bu da bir adı siyi alacağım ademiz. Ne okunu, okunu ayağa kalkılır ne başka ayağa kalkılır. Tamam mevhid okurken de peygamberimizin tabi orada hayattan bahsediyor, medediliyor. Kişi bunu anlamını düşünerek dinlerse Buna kişi şey yer alandırır. Ama sonra bir şiirdir bu. Yunus Emre'nin şiiri neyse... ...o da bir şiirdir. Böyle. O kadar mutlaka. Yani baş yok başka özelliğin bunun. Ama orada... ...bu bir dini kuralmış gibi... ...yani bunu... ...dine sokmak, yerleştirmek, kökleştirmek... ...uygulamaya bunu koymak... ...bunu bir dini bir kuram gibi yapmak... ...bu zaman... ...darlıya saplık olur azcama adamın. oturup dinlendirir bu şekilde... Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Aziz Cemaatimiz Eshab-ı Kiram ile beraber bireye giderlerken eshab buyurdu ki arkamdan gelmeyiniz. Acıyan padişahları gibi sultanlarla ilgili arkamdan gelmeyiniz. Diyorlar. Önde gidiniz. Ya beraber karşı gidelim ya önde gidiniz. Burada. Bak Aziz Cemaatimiz. Peygamber'e bu Aziz Cemaatimiz. Yani önde yürü akrabası abi sahabe arkasını şey gibi ben e izin isim vermez alacağım Allah Yine Ali semada peygamber Ali semada diri yolda kimi görürse önce selam ve peygamber e selam verir kişi efendi. Beklemez selam versin diye. Peygamber e selam verirdi ve peygamber e ne bu hesabında Mustafa'ya mı? Ve Bir iki bir sıkışmak tekel değil ama. Tekel mekru tutumdur. Özrü yoksa İki anta ben muhabbetim Peygamber Ali sade sahabelerine el öptürmez yazacağım artık. Öptürmez mutlaklar. Birazday bizim Türk usü elepmek var ya bu Allah korusun çok tehlikeli mutlaklar. Türk usüyle bakar Bazı milletlerde elini dokunu kendini öper. yani elini kaldırıp böyle götür ağzına o kadar. Bizdeki Türk usü Allah korusun çok tehlikeli mutlaklar. Kişi önüne eğil, alnını koy. Bana secceder gibi, seni koy. Bu tehlikeli az jemaatın başı. usulü el öpme tehlikeli bu şekilde. Bakınız peygamberimiz Ali as böyle böyle yapılırdı. Hesabında musaffa ediyoruz biz. El öptürmeyiz asla derdi. Direğe girdi zaman da sağ bir ayak kaldırıp oturum derdi. Yine bir girdi zaman peygamberimiz Ali as nerede boş varsa oraya otururdu mu otururdu. İşte ahlak-ı Muhammedi bu azice maddemiz. Peygamber yaptığı budur azice Yani günümüzde tabii aşırılıklar var böyle. Yani İslam kimliğine olan aşırılıklar var. Ya yani aşırı bir saygı, saygı değerten, yani kişileri yani örtülü şekilde bir yarım kutlaştırma anlamına geliyor böyle. Kişi kişileri muhtaç kalır. Peygamber bu alışım ben de sizden birinizim. Allah bana vahi Aynı şey yapar diye bir şey. İslam'da bir de mu anlakal var, kucaklaşma. Bu da ancak uzaktan çok grubetten gelen kişi işi işte olur muhteremler. Tevbe'm Aliye Hazretleri, iki kişiyle kucaklaştı iki kişi de böyle iş. Şey. Birazı Zeyt Hazretleri, Mecceden gelince, bir daha bir Cafer, bir Ebu Talip, hadi Cafer Hazretin büyük abisi oluyor. Mutlada şehit olan kişi. O Mekke'deyken daha Haberistan'dan göç etmişti oraya. Mekke'ye meşreden ezadan çekinerek. Epey zaman Haberistan'dan kaldı Hazretin Cehafer'in hatırlayanlar. Hem Medine'ye gelmedi. Epey zaman orada kaldı. Hadi Cafer'in sayesinde elhamdülillah hem oradaki Necaşi, Hazretin İsa'ma geldi. Orada İslam'ın epey o zaman daha gelişti. Sonra Had Necaşi özel bir gemi bunlar tuttu. O muhacideleri Medine'ye gönderdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'den dönüyordu Medine'ye. Hayber'den. İslam'da ilk futuhat Hayber oldu. İlk İslam futuhat. Hayber. Hayber'de Yahudiler vardı o zaman taburada. E, hepsinin çok şekil kaleleri vardı. Çok kaleler vardı. Elhamdülillah çok bir kısa bir anda fetholundu. Çok az değneğe konu inşallah cemaatimiz. Yani çok ilginç bir mesele. Her şeye kader açısından bakınca işler başka bir muhtelik. Allah'ın ceneşinden bir şey takdirinde varsa vakti geldi mi o oluyor muhtemelde. O oluyor. Hmm. Hayber Yahudileri haber almışlar ki Medine İslam ordusu Hayber'e doğru gelecek diye haber almışlar. Siyalanmışlar, hazırlanmışlar. Her gün çıkıyorlar kalelerin dışarısında İslam odasına karşıma bekliyorlar, savaşı bekliyorlar. Son günü işlerde bir şey geliyor, bu kını işlere geliyor. Ramonları bıktırmış ondan işten. Elke eline gidiyorlar, kalplerine kapanıyorlar. İslam ordusu akşamdan sonra oraya gitti. Gece oraya İslam odası gitti. Onların güvendiği neler vardı bu türemler? Doğal radarları vardı o. Doğal radar. Nedir bunu? Avru'nun köpekleri vardı yani efendim. <gülüyor> Doğal radar. Köpekleri vardı. Çok eğitilmiş köpekleri varmış. Hiç şaşmaz. Yani radar bozulabilir ama o köpek bozulmaz. Birim mü yapar o. Bunlar muazzam bir köpekleri güveniyorlar. Bunlara güveniyorlar. İhsan ordusu Hayber'e girerken ne kadar bunların güvendi eğitim köpekleri varsa, hepsi uykuya daldı, anında. Uyuttur onlar onları. <gülüyor> Horozlar hiç ötmedi. Daldılar. İstanbul Ruslar elhamdülillah gitti yerleşti oraya. Karagah kuruldu. O gece sahabeler tabi okudular, kıldılar, Allah dua ettiler. Peygamber'in ilk anasını akşamdan onlara yarın içinizden birini Başlarına emir, komutan paynedeceğim, onun eliyle haybefet olacak. Bak, yani hepsi yazılmış, çizilmiş Mustehval. Her şey böyle. Yani kadere neyse engellemiyor. Yarın ...içinizden birini başta komutan paynedeceğim, onun eliyle hayber kaydır fet olacak. Öyle bir kişiyi başlığında komutan tanıyacağım ki Allah onu seviyor. Ve onu seviyorum. O da Allah Resulullah'ı seviyor buyurdu. Şimdi sahabenin daha bir heyecan oldu. Yarın biri komutan hocam başlarına. Komutanın özelliği şu ama. Allah onu seviyor bak. Peygamber bunu haber veriyor. Kesin bu. Allah onu seviyor. Peygamber onu seviyor. O da Allah Peygamber'i seviyor herkes o anda keşke komutan ben olsam. Hasdemer buyuruyor. O güne kadar ben hiç istemedim komutan olmak savaşta diyor. Ama o oh, aşık istedim diyor. Bu müjde almak için diyor. Sabah namazı kılındı. Peygamber devletine bindi meydanda. Namazı kılan sahabeler başlar toplanmaya. Hep önünde. Başladılar. Yine Hasdemer buyuruyor. Resulullah beni görsün de Ömer desin bana. Sen gelirsin bana diyor, diyor. Ayak parmak üzerine bastım. Başımı kaldırıyorum. Yukarı kaldırıyorum. Ben, Peygamber e bakıyorum karşısında. Peygamber Ömer desin bana yani. O mücik alayım ben diye. Peygamber bana baktı. Başını çevirdi ama. Diyor. Aradı aradı. Aradığını bulamadı. Sordu Peygamber'e. Nerede Ali? Hasta Ali, Ali. Nerede Ali? Ya Resulallah. Onların iki gözü İki gözü çok ağrı hastalı. İki gözü. Gözünü açamıyor. Beyni sanki patlayacak, beyni akacak sanki beyni. O kadar gözleri ağrıyor yarısı Allah. Başına kaldıramıyor. Çadırda kaldı. Gözü açamıyor çadırda kaldı. İki kişi yemin verdi. Gidin Ali'yi getirin buraya. <gülüyor> kişi giderek konağa gül az geldiler. Ama ne göz hastasıymış hale. Böyle, böyle o kadar, beyni çatlayacak beyni. Geldi. Dileğin hafta jemaatimiz ilaç olarak barek Şahı Parmane, adamı sever. Tükruk, tükruk. iki gözümü belirdi. Kim şey yok? Kalmadı. Kim şey kalmadı bana. Böyle, böyle peramız ya Ali, bin bakan bine, bine edin. Sen bugün emirsin yine, komutansin burada. Allah senin elin ile fet olacak bugün burada. Olacak ama Kesin ama. Kader bu, yazılmış. Olacak. Ya Ali Peygamber Ya Ali hiç karakana dönüp bakmadan yürü git. Hastı binine bindi, üçüncü kadar gitti akıza bakmadan. Şimdi aklına geldi. Acaba savaşın nasıl başlayacak acaba? Önce onlar İslam'a dâdetcek mi? Yoksa birden baskın yapacak? Ne yapacak acaba? Bunu sormamış. Aklına geldi. Ama Peygamberimize bir emri var. Ali yürü. Arkına bakma, bakmadı. Hastaliy, vegan arkası yok arkası direkt. Ünü bir tarafta arkası rüşula dönük bakınız, o şekilde sordu. dönmüyor vegan e bakınız. Emri itaat mı Yani incilikte bu sahbede, yarısı yallah, savaşla nasıl başlayayım yarısı yallah. Onla isteme edeyim mi, yoksa aniden baskın yapalım onlara? Burada Aleyhisselam Hazretleri yani onları önce bir defa İslam'a davet eyle. Biraz dur. Bekle. düşünsünler, Onlara zaman tanı. Biraz sonra tekrar onları İslam'a davet eyle. Yine biraz dur. Onlara zaman tanı düşünsün der. Üçüncü kez tekrar İslam'a davet eyle. Yine biraz düşünsünler, der. Ondan sonra savaşa başla. Yine ilave onlara. Ya Ali şunu da bil ki eğer Allah Teala senin elin ile yani Allah senin sevk olarak bir gayrimüslim İslam'a gelirse bu senin için dünyadan ve mafiyen daha hayırlı. Yani bütün dünyada ne var hepsinin daha hayırlı senin işin. Yani öldürmek değil ama İslam'a getirmek. Bu daha hayırlı böyle. Hasan tabi yürüdü az cemaatimiz. Çok kısa şahabemişte şey şey bu konuyu inşallah. Yani öyle girdi bu konuya, hastalı girdi. O anda hastalin bir de durumu, manevi hastalığı, özel Allah'ın rüsumu verdiği bir görevde. Onu hastali, böyle sıradan bir emir komutan değil ama Allah onu seçmiş. Peygamberimiz Allah'tan onu tayin ediyor. Allah'ın rüsumu olan seçili bir komutan alda. Evlili o anda durumda ki mali bir aşçıdan, Rus'a aştansız bir halde. Tabi savaşlar başlanıldı. yadiler kale içinden ok atıyorlar. Çok ok atıyorlar. Onlar tabi siperde ok atıyorlar. Kale içerisinden. Bir ara Hasali'nin kalkanı kırıldı. Okları gele gele kalkın deli parçaladı. Kalkanı, kalkanla oktan kırıldı kendilerini. Kalkan parçalanınca Hasta ile aşağı indi. Kale kapısını kopardı. Demir. Çok kalınmış. Kale kapısını kopardı. Sol eline kale kapısını tek eline aldı onu. Bir kılıç. Kale cümleti istiyor. Saat abi kısa zamanda kale fetholması kazanıldı. Hasta kapıyı bir yere bırakmış. peygamber karşısında görüyor bunları. Savaş bitti. Peygamber hastalığı çağırdı. Ya Ali. Gel bakalım. Buyur ya Allah. Sen bu kapıyı nasıl kopardın oradan? İşte kopardım ya Allah? Bir kaldır bakalım şu kapıyı. Hastaneye gitti. Kapı kımıldamıyor. Ağır. Kapının bir kenarını kaldıramadı. Kaldıramadı. Bir ribadede göre on sahabe zor kaldırdı. Bir ribadede göre 40 kişi zor kaldırdı kapıyı. Muhtemelen. Kapıyı bak. ve kaldırdı. Tekrar gülümseydi o anda sen fena fillah kaynıyor Bir makam var muhtevimler, bunu tabii kalın kalınma, fena fillah makamı. O anda okul kendine değil. O anda Allah kulu yönlendiriyor yönlendiriyor O anda kul ne yapıyorsa ilah kudret, ilah yönlendirme. Doğası şartı. Oluyor bu şekilde. Yine muhtevimler. Bir hadise bunu inşallah özetleyeyim okumak için inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri her gün namazını kıldıktan sonra çok özet için kısa yapıyorum inşallah döndü eshabına bakıyordu. İşlerinde rahatsız olan varsa bir soluk olan varsa bir kederli hüzün olan varsa ilgilenir onun durumu sorardı. Eğer cemaat da görmezse o zaman sorurdu. Helfi hüküm merildun. Euduhu. Adışları bir şey geliyor. İçinizde, komşunuzda, arkadaşınızda, yakınınızda hasta olan var mı? Camiye gelemeyen. hastalığı nedeniyle camiye içindeki bir şey var mı? Gidelim onu ziyaret edelim. Bak müthendimden. Eğer ve'in kavlu la kâle. Eğer yok Resul derlerse soruyordu. Bir cenaze var mı? Ölen var mı? Gidelim yardım edelim. Şimdi bu ne adı cemaatine bakıyor değil mi? Demek İslam'da cemaat amacın bir de asla bu muhtemelen hasta Asla böyle bir, bir. Bir sosyal yardımlaşma. Her yöredeki cami, meşriklerde, camilerde o şehrini ne yapacaklar? Müslümanlar bir araya gelecekler. Birbirinin derdini de taşıyacaklar bak filan kişi bugün camiye gelemedi. E, dün de gelmemişti. Yatsı da yoktu. Acaba bir yere mi gitti acaba? Hasta mı acaba aklınız? Gidip dolaşma muhtemelen fayda. Yani Müslüman arasında bir bütünlük, kaynaşma, birlik, beraberlik. Demek ki cema'nin amacın biri de bu muhtemelen fayda. Lillahi Fatiha.